Hele Lerö, Şarl'ı çok sıkıştırıyordu. Gerçekten de Emma'nın hastalığının en civcivli zamanında Lerö faturasını şişirmek için bu durumdan da yararlanarak hemencecik mantoyu, el çantasını, bir yerine iki sandığı, daha bir sürü şeyi getirivermişti. Şarl, gerekli değil bunlar dedi ama boşuna. Manifaturacı küstah bir tavırla hanım ısmarladı bunları. Geri alamam diye karşılık verdi. Hem zaten tam hanımefendi iyileşmeye başladığı zaman onu üzmek olur bu. Neyse siz yine düşünün hele bir. Ama hakkımdan vazgeçmekten, malları alıp geri götürmektense sizi dava ederim bilmiş olun. Şarl, Sonradan eşyaları onun mağazasına götürsünler diye tembihledi. Felicite eşyayı götürmeyi unuttu. Şarl'ın başında bin türlü dert vardı. Bu iş herkesin aklından çıktı. Derken Lörö yine saldırıya geçti. Bazen korkutarak, bazen yalvararak öyle bir dolap çevirdi ki sonunda Şarl, 6-7 ay vadeli bir senet imzalamak zorunda kaldı. Daha bu senedi imzalar imzalamaz da aklına parlak bir fikir geldi. Löröden bin frank ödünç alacaktı. Bunun üzerine ezile büzüle: "Bana bin frank veremez misiniz acaba?" diye sordu. Bir yıl sonra öderim. İstediğiniz faizi de veririm. Lörörü, hemen dükkanına koşup paraları getirdi. Charles'la bir senet daha yazdırdı. Bu senetle Charles gelecek bir eylülde Lörre'nin emrine 1070 frank ödemeyi taahhüt ediyordu. Bu paraya eskiden borçlu olduğu 180 frank da eklenince borcu tam 1250 frankı buluyordu. Böylece Lörre %6 faizle ödünç para veriyor. Faize %25 komisyon ekliyordu. Sattığı malların parasının en azından üçte biri kâr olduğundan böylece 12 ayda 130 frank kâr etmiş olacaktı. Sonra işin bu kadarla kalmayacağını, senetlerin ödenemeyeceğini, bunları yenilemek gerekeceğini zavallı paracıklarının da doktorun evinde tıpkı bir sağlık yurdundaki gibi artarak günün birinde daha dolgun torbayı delecek kadar çok miktarda kendisine geri geleceğini umuyordu. Neye el atsa başarıyordu zaten. Neufşatel hastanesine elmaş arabı almak için yapılan ihaleyi o kazanmıştı. Giyomin Gurmenil Kömür madenlerinden hisse senede alırım sana diye söz vermişti kendisine. Ayrıca Arkül ile Ruan arasında yeni araba seferleri yapmayı tasarlıyordu. Bu arabalar işlemeye başladı mı? Leondor Dorr hanının külüstür arabasına kısa zamanda top Sonra Lörön’ün arabaları daha hızlı gittiği Bilet fiyatları daha ucuz olduğu için bunların daha fazla yük alabileceğinden böylece gömbilin bütün alışverişini kendi avucuna almış olacaktı. Charles birkaç defa kendi kendine gelecek yıl bu kadar parayı nasıl ödeyeceğim acaba diye sordu. E diğer yandan sürekli araştırıp duruyor bir takım çareler düşünüyordu. Babasına başvurmak ya da bir şeyi satışa çıkarmak için çarelerdi bunlar. Ama babası kulak bile asmayacaktı. Charlene'sa satacak bir şeyi yoktu. Bunun üzerine öyle çok dırıltıyla karşılaşıyordu ki, kafasından bu kadar kötü bir düşünceyi hemen uzaklaştırıveriyordu. Bu yüzden Emma'yı unuttuğu için kendi kendisine kızıyordu. Bütün düşünceleri sanki... Emma'nın malıydı da hep karısını düşünmezse ondan bir şey çalmış gibi oluyordu sanki. Kış sert geçti. Emma'nın iyileşmesi uzun sürdü. Hava iyi olduğunda onu koltuğuna oturtup köy alanına bakan pencerenin önüne götürüyorlardı. Şimdi bahçeden nefret eder olmuştu çünkü. Bahçeye bakan pencerenin panjuru da hep kapalı duruyordu. Atı satsınlar istedi. Eskiden hoşuna giden her şey artık hoşuna gitmiyordu. Kendine bakmaktan başka bir şey düşünmüyor gibiydi. Yatağından kalkmadan biraz kahvaltı ediyor, hizmetçisini çağırıp ıhlamır ne oldu diye soruyor ya da onunla söyleşiyordu. Pazar yerinin damındaki karlar, Odaya beyaz, kımıltısız yansımalar yolluyordu. Derken yağmur yağmaya başladı. Emma da her gün içinde bin türlü kaygıyla bir takım önemsiz olayların şaşmaz biçimde geri gelmesini bekliyordu. Ama bunlara aldırdığı da yoktu pek. Bu olayların en önemlisi akşamları kırlangıçın gelişiydi. O zaman hancı kadın bağırıyor... Başka sesler yanıt veriyor. Arabanın örtüsü üzerindeki sandıklarla ilgilenen İpolit'in feneri karanlıkta bir yıldız gibi görünüyordu. Şal, öyle üzere eve geliyor, sonra yine çıkıp gidiyordu. Peşinden Emma et suyu içiyor. Saat 5'e doğru hava kararırken okuldan dönen çocuklar kunduralarını, Kaldırımların üzerinde sürükleyerek ellerindeki cetvellerle hep birden birbirinin peşinden kepenklerin kanatlarına vuruyorlardı. Rahip Burnison da genç kadını o saatlerde görmeye geliyordu. Emma'nın hatırını soruyor, ona haberler getiriyor, hoş yanları da olan eğlenceli bir gevezelikle dine, sofuluğa özendiriyordu. Papazın cüppesini görmek bile Emma'nın içini ferahlatıyordu. Emma bir gün hastalığının en zorlu anında can çekiştiğini sanmış, günah çıkarmak istemişti. Odasında kutsama töreni için hazırlıklar yapılıp üzeri ilaçla dolu konsol mihrap haline sokulup hizmetçi Felisite de yere yıldız çiçekleri serperken Emma üzerinden güçlü bir şeyin geçtiğini, ağrılarını dindirdiğini, bütün anlayışını, bütün duygularını yok ettiğini sanıyordu. Hafiflemiş vücudu artık düşünmüyor, başka bir yaşam başlıyordu. Ona öyle geldi ki, Tanrı'ya doğru yükselen varlığı, tıpkı yakılıp da bu halinde dağılan bir buhur gibi, Tanrı sevgisi içinde yok olacaktır. Yatak çarşaflarına okunmuş su serpildi. Papaz kutsama kabından beyaz hamursuz ekmeği çıkardı. Emma da göksel bir coşkuyla neredeyse baygınlık geçirerek İsa'nın kendisine uzatılan vücudunu kabul etmek için dudaklarını uzattı. Çevresinde yatağının perdeleri Tıpkı birer bulut gibi hafifçe şişiyordu. Konsolun üzerinde yanan iki mumun ışığı göz kamaştırıcı birer hale gibi göründü ona. Bunun üzerine gökte meleklerin çaldıkları alplerin seslerini duyuyor. Masmavi gökyüzünde altın bir taht üzerinde ellerinde yeşil dallar tutan ermişlerin ortasında Tanrı babayı bütün o parlak görkemi içinde görürcesine başını yastığa bıraktı. O sırada Tanrı da Emma'yı alıp götürsünler diye ateş kanatlı meleklere yeryüzüne inmeleri için işaret ediyordu. Bu görkemli hayal zihninde görülebilir şeylerin en güzeli olarak yer etti. O kadar ki bu hali yeniden duymak için kendini zorluyordu. Bu duygu yine de sürüyordu. Eskisi kadar güçlü olmasa da yine de derin bir tatlılıkla devam ediyordu. Gururdan acı içinde kıvranan ruhu sonunda dindarlığa yaraşan bir alçak gönüllülük içinde rahata kavuşmuştu. Güçsüz oluşunun zevkini tadarak benliğinde iradesinin yok oluşunu seyrediyordu ki, böylece Tanrı'nın yardımı içine daha kolay, daha bol biçimde dolabilecekti. Demek ki her mutluluğun yerine alabilecek daha büyük mutluluklar vardı. Bütün sevgilerin üstünde aralıksız, sonsuz, artan başka bir sevgi vardı. Umut ve hayallerinin arasında Yeryüzünün üzerinde uzayan gökle haşır neşir bir temizlik hali gördü. Kendisi de orada olmayı özledi. Bir azize olmak isteği duydu. Tesbihler aldı, muskalar taktı. Odasında karyolasının başucunda zümrütlerle süslü bir kutsal emanetler bölümü olsun istiyordu. Her akşam öpecekti onu. Papaz Emma'ya göre dinin bu tür bir ateşlilikle zındıklığa üstelik çılgınlığa varan bir kılığa girebileceğini düşünmekle birlikte ondaki bu eğilimleri görerek çok seviniyordu. Ama bu konularda çok fazla bilgisi olmadığından bunlar belirli bir ölçüyü aşar aşmaz Piskopoz Hazretlerinin kitapçısı Bular'a bir mektup yazarak Akıllı bir kadın için şöyle dokunaklı tarafından birkaç kitap göndermesini istedi. Kitapçı da sanki zencilere inci boncuk gönderiyormuş gibi büyük bir ilgisizlikle o sırada din kitapları arasında geçer akçı olan ne varsa hepsini karma karışık paketleyip yolladı. Din hakkında sorulu yanıtlı küçük küçük kitaplardı bunlar aralarında mastri andıran bir tarzla yazılmış küstah edalı yergiler, papaz okullarındaki ozan öğrencilerin ya da tövbekar olmuş iddialı ukala kadınların yazdıkları pembe kaplı tarzı tatlımsı romanlar vardı. Başlıkları da şöyle, bunu iyi düşünün. Meryem'in ayaklarına kapanan salon adamı, Yazan M. Kendisini birçok nişan taşır. Delikanlılar okusun. Walter'in yanılgıları falan filan.